Lev Nikola Tolstoy Tövbe Eden Günahkar Seslendiren Akın Altan Zamanın birinde bir adam yetmiş yıl yeryüzünde yaşamış. Hayatı boyunca birçok günah işlemiş. Bir gün hastalanıp yatağa düşmüş ama yine de günahlarına tövbe etmiyormuş. Nihayet ölüm gelip çatınca son anda ağlayarak Allah'ım çarmıha gerilen o hırsızı bağışladığın gibi beni de bağışla demiş. Allah'a tamamen teslim olmuş bir halde can vermiş. Günahkar, Allah'ın merhametine sığınarak, cennetin kapısına varıp, kapıyı çalmaya, cennete girmek için yalvarmaya başlamış. Bu anda kapının arkasından şöyle bir ses gelmiş. Kim o cennet kapısını çalan? Bu adam dünya hayatında neler yapmış? Bu sese bir melek cevap vermiş ve adamın tüm günahlarını bir bir sayıp dökmüş. Fakat iyi işlerini hiç anlamış. O zaman kapının ardındaki ses sert bir tonla şöyle demiş. Günahkarlar cennete giremez. Defol buradan. Adam demiş ki, Efendim, sesini duyuyorum ama yüzünü görmüyorum. Kim olduğunu bana söyler misin? Ses şöyle karşılık vermiş. Ben Petrus'um. Bunun üzerine adam demiş ki, Petrus, ne olur acı bana. İnsanın zayıf olduğunu, Allah'ın merhametini bir düşün. Sen İsa'nın havarisi değil miydin? Onu kendi ağzından dinleyip hayatında insanlara nasıl örnek olduğunu görmedin mi? Onun ruhen acı çektiği zamanı hatırla. Sana uyumayıp dua etmeni tam üç kere söylemişti de sen uyumuştun. Çünkü göz kapakların ağırlaşmıştı. O seni üç kere uyurken yakalamıştı. Ben de senin gibi davrandım. Sonra ona ölene dek kendisinden ayrılmayacağına dair söz vermiştin de, kayfa götürülürken üç kere onu inkar etmiştin. Ben de senin gibi davrandım. Sonra horozun öttüğü vakti düşün. Hani dışarı çıkıp için içine ağlamıştım. Ben de aynı şeyi yaptım. Sen beni içeri almamazlık edemezsin. Bunun üzerine kapının ardındaki ses susmuş. Günahkar biraz durup, Cennete girmek için tekrar kapıyı çalmış. Bu sefer kapının ardından başka bir ses gelip, ''Kim bu adam? Dünyada nasıl yaşamış?'' demiş. Yine aynı melek bu sese karşılık vermiş. Günahkarın tüm kötü işlerini sayıp dökmüş ama iyi işlerinin hiçbirini söylememiş. O vakit kapının ardındaki ses yükselmiş ve ''Defol buradan, böyle günahkarlar bizimle birlikte cennette yaşayamaz.'' demiş. Günahkar demiş ki, efendim sesini işitiyor ama yüzünü göremiyorum. Ne olur bana kim olduğunu söyle. Sesin sahibi karşılık vermiş. Ben hem hükümdar hem peygamber olan Davud'um. Günahkar umudunu kesip cennet kapısından gitmiyormuş. Demiş ki, ya Davud, acı bana. İnsanın zayıf olduğunu ve Allah'ın merhametini bir kere daha düşün, ne olur? Allah seni seviyordu. Seni insanların en üstünü kıldı. Sen dünyada her şeye sahiptin. Sultanlık, şan, şöhret, zenginlik, kadınlar, çocuklar… Buna rağmen sarayın damından bir yoksulun karısını görünce günah damarın kabardı. Yoksul Uriya'yı, amonitlere öldürtüp adamın karısını aldın. Zengin bir adam olmana rağmen yoksulun bir tane koyuncuğunu elinden alıp Kendisini de öldürttün. İşte ben de senin gibi davrandım. Sonra pişman olup, ben hata ettim ya Rabbi, beni affet dediğini hatırla. Ben de aynı şeyi yaptım. Sen beni içeri almamazlık edemezsin. Bunun üzerine kapının ardındaki ses kesilmiş. Bir müddet sonra günahkar tekrar kapıyı çalıp cennete girmek istemiş. Yine kapının ardından bir ses gelmiş ve kim bu adam? ''Dünyada nasıl yaşamış?'' demiş. Sonra meleğin sesi duyulmuş. Üçüncü kez adamın kötü işlerini söyleyip, iyi işlerini söylememiş. O vakit kapının ardındaki ses tekrar yükselerek, ''Defol buradan, günahkarlar cennete giremez.'' demiş. Günahkar bunun üzerine, ''Efendim, sesini işitiyor ama yüzünü görmüyorum. Ne olur bana kim olduğunu söyle.'' demiş. Ses karşılık vermiş. Ben kitap sahibi, İsa'nın sevgili talebesi Yuhanna'yım. Günahkar buna çok sevinmiş ve şimdi kimse beni içeri girmekten alıkoyamaz. Petrus ve Davut beni içeri alacaklar. Çünkü insanın zayıf, Allah'ın merhametli olduğunu bilmekteler. Sonra sen de beni içeri alacaksın. Çünkü senin içinde büyük bir aşk ve sevgi var. Sen Kitap sahibi Yuhanna, kitabında, Tanrı aşktır, sevgiyi bilmeyen Tanrı'yı bilmez, dememiş miydin? İhtiyarlığında insanlara hep şunları söylemiyor muydun? Kardeşler, birbirinizi sevin. Şimdi nasıl olur da beni hor görür, buradan kovarsın? Ya söylediğin sözleri yalanla, ya da beni sev ve cennete bırak, demiş. İşte, Tüm bunlardan sonra cennet kapıları açılmış. Yuhanna tövbe eden günahkârı kucaklamış ve içeri almış. Son